Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Ceng Dereli ve Volkan Taşkın.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 Yaklaşık son bir senesinde üzerinde çalışmaya başladığımız ama geçirdiğimiz bütün bir zamanda öğrendiklerimizi ve gözlemlerimizi bir şekilde harmanlayarak bir araya getirmeye çalıştığımız bir proje. Bunun için işte geçen yaz Türkiye'ye taşındık. Hı hı. Ondan sonra eğitimlerimizi, master programlarımızı bitirip ve bunun üzerine dedik ki Türkiye'de, İstanbul'da disiplinler arası çalışmanın yapılabileceği, bir ortak çalışma alanı yaratalım. Hı hı. Burada hem kendi projelerimiz üzerinde çalışalım hem başkalarının proje yapmasına yardımcı olalım. Peki şeyi sorayım. Yani siz işte masterlardan bahsettik, yurt dışındaki bir deneyimden bahsettik. Siz yani backgroundunuz, eğitiminiz ne üstüne mesela? Benimki lisans eğitimim mimarlık ve hı hı. inşaat mühendisliği çift Anadolu olarak yaptım. Hı hı. Ardından dört sene o alanda çevre duyarlı binalar konusunda çalıştım. Son iki senede de medya sanatları ve interaktif tasarım üzerine master'ı gerçekleştirdim. Dolayısıyla benim de gidişatım zaten tek bir disipline bağlı kalmadığı hı hı. için... ...çevremde de yine aynı çizgiyi izlemek isteyen insanları biraz daha bulmak hı hı. istedim. Hı hı. Atölyenin de felsefesine yakınlığı oradan doldu aslında. Senin Kerem? Ben de e, lisansta e, matematik ve ekonomi okudum. E, ardından bir süre çalıştıktan sonra... NBA ee, ve NBA ile birlikte sürdürülebilir tasarım üzerine bir çift master yaptım. Hı hı. Ee, ve e, onun üzerine de bir şekilde girişimcilik yapmak istediğimi fark hı hı. ettim. Ve e, bu girişime atıldım. Peki nasıl bir durum var şimdi? Yani geldiniz İstanbul'a. Ee, neler oldu? yani Atölye İstanbul'u var edebilmek için hangi adımlar atıldı mesela? Yani bütün bu disiplinler arası durumu yaratacak olan birlikteliği sağlayacak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 Pop-up workshoplar başlattık. Takı, e, hı hı. iğne deliği kamera, işte üç boyutlu yazıcıyla telefon kabı basma gibi e, bir günlük, çok kompakt ama e, kendisi e, yoğun. Kendisi yoğun geçen e, eğitimler düzenledik. Bunlar çok güzel deneylerdi. Hı hı.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 ...buradan aldığımız veriler doğrultusunda da... ...bunu doğru şekilde kuracağız. Peki sadece siz ikiniz misiniz? Yoksa e, yani, yani... ...bu işi hem yürüten... ...hem de bahsettiğiniz e, eğitimleri... ...ya da atölyeleri düzenleyen kişiler de olabilir... ...ya da e, ne bileyim... ...beyin fırtınası, beyin fırtınası yapıp... E, ...yeni fikirlere nasıl ulaşırız vesaire diye... ...düşündüğünüz bir ekip var mı? Yani mesela biraz belki onu açmakta fayda olabilir. Yani o evet. komünite nasıl bir komünite... ...onun içerisinde hangi disiplinden insanlar var...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 Reçetelenmiş bir yaklaşımımız yok. Anladım. Yani bu aslında böyle bir fikrin e, amor bir e, network içerisinde e, hala kendini e, arıyor olduğunu anlatıyor bana bütün bu anlattıklarınız aslında. Yani evet. bir temel bir fikir var. Bunun e, biçimi belli değil. Bu kendini arıyor ve içine dahil olanlarca şişiyor ya da büzüşüyor. E, belki şu ana kadar organize edilmiş olan diğer tüm e, eğitimler, e, bütün bu iletişim e, ağları vesaire.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 hafta 2 hafta sonu geniş bir saat aralığında girip kullanabileceğimiz kullanabileceğiniz bir yer olacak ders için workshoplar için kullanılan alan çok daha spesifik zamanlarda çok <gülüyor> fazla insanın kullanabileceği odalar olacak üretim alanları hem güvenlik açısından hem akışı kontrol edebilmek açısından Ayrıca bir üyelik kartıyla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 Güzel bir soru burada bunun etkisini tabii arttırmak için sadece zaten tasarımcıyım diyene değil hı hı. amacımız hakikaten halkın her kesiminden insanın buraya gelip ilgisini çeken bir dersi alabileceği ilgisini çeken biriyle konuşabileceği hı hı. ve ondan bir şeyler öğrenip aynı zamanda belki ona bir konuda yardımcı olabileceği. Yani günümüzde artık insanlar belki bir şey okuyorlar hı hı. üniversitede ama sonrasında bambaşka bir şey yapmak yani. istiyorlar ve bu değişim her zaman kolay değil. Profesyonelleşmenin sınır tanımlayan ve eylemden uzaklaştıran e, halindense e, insanların önünü kapı açan ve onları eyleme sürükleyen bir şeyden bahsediyorsunuz. Aynen, Aynen öyle çünkü yani bu da yine bizim kendi geçmişimize dönmek gerekirse ikimiz de şu anda aslında okuduğumuz şeyi yapmıyoruz. Hı hı. Bunun da nedeni bu tip platformların parçası olmuş olmak, insanlardan hı hı. farklı konularda esinlenmiş olmak, onlardan bir şeyler öğrenmiş olmak ve ee, bu sayede de yönümüzü çizmiş olmak gerçekten istediğimiz şu anda hakikaten Engin de ben de istediğimiz şeyi yaptığımızı düşünüyoruz. Hı hı. Bu da e, büyük bir lüks iyi hissediyoruz hı. ve insanlara da aynı ortamı yaratabilirsek e, hem kendimizle gurur duyuyoruz hem de e, inşallah bir e, iyi bir etkimiz olmuş olur. Süper şeyi tekrarlayalım adresi nereden daha fazla bilgilenecekler? Atölye İstanbul.co Dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook ve Twitter'da da atölyeyist olarak bizi, bulabil bizi bulabilirsiniz. Her türlü e, mekan önerinizde bekliyoruz diye Aynen. buradan duyuralım. <gülüyor> e, arıyorlar. E, bulurlarsa da bütün bu konuştuğumuz şeylerin gerçekleşmesi daha da hızlanacak gibi 300 görünüyor. 300 ila 1000 metrekare harika <gülüyor> e, Blok'tan da paylaşacağız e, acikmimarlik.blogspot.com adresinden bu e, şeyleri de talepleri ben tekrarlarım <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Engin ve Kerem geldiğiniz için Biz çok çok teşekkür ederiz. başarılar diliyorum size de iyi günler diliyorum dinleyenler Very good. Very good. açık mimarlık